Sihirli Yatak Evvel zaman içinde Kehribar Köy adında bir yerde Edom isminde bir prens yaşarmış. Harika bir hükümdar ve şefkatli bir prensmiş. Hem korkusuz hem de cömertmiş. Kehribar Köy halkı prenslerini çok severmiş. Bir defasında başka bir krallığa gitmek üzere ormandan geçen Prens Edom Askerlerinden ayrı düşmüş. Bir süre atını sürdükten sonra bir ağacın altında dinlenmeye karar vermiş. Karnı acıkınca da çantasından birkaç dilim ekmek çıkarmış. İlk dilimi bölünce içinden bir karınca çıkmış. Prens o kısmı sakince yere bırakıp bir dilim daha koparmış. Ama ikinci dilimden de iki tane karınca çıkmış. O dilimi de yere bırakmış. Ama üçüncü dilimde de üç tane karınca bulmuş. Ta ki karıncaların tüm yemeklerini sardığını fark edene dek bu böyle devam etmiş. Ama prens kızmak yerine bu duruma gülmüş. <Gülüyor> Belki de sizin bu yemeğe benden daha çok ihtiyacınız vardır. Alın bakalım. Afiyet olsun. Aa ne merhametlisiniz. Hı? Sen konuşuyor musun? <gülüyor> evet, konuşabiliyorum. Ben bu karıncaların kralıyım. Bizi beslediğin için sana çok teşekkür ederim. Peki karşılığında benden ne istersin? Ha, çok sağ olun Majesteleri. Benim her şeyim var zaten. Hatta ihtiyacımdan bile fazlası var. Ama senin ruhunun bir parçası eksik. Bu senin kaderin. Kaderim mi? Prenses Lalun. Efsaneye göre yalnızca cömert bir adam onunla evlenebilirmiş. Bence o adam sensin. Onunla tanıştığında bana ihtiyacın olacak. Yani tek yapman gereken bir karınca bulup ona beni sorman. Ben sana geleceğim. Ee, olur, olur tabii ama ben tam olarak anlayamadım. Yalnızca kalbini dinle dostum. Kafası karışan prens atına binip gitmiş ve az ileride acı içinde kıvranan ayağına diken batmış bir kaplan görmüş. Prens korkusuzca kaplana yardım etmiş. Teşekkür ederim. Benden ne dilersin? Sen de mi konuşabiliyorsun? Demin konuşan bir karıncayla tanıştım. Karınca kralla tanıştın demek. Söyle bana, nereye gidiyorsun? Sanırım Prenses Lalo'nu bulmak üzere yola çıktım. Efsaneye göre yalnızca temiz bir kalbi olan bir kahraman onunla evlenebilirmiş. Ben sana inanıyorum dostum. Senin aradığın Prenses, yedi orman ötedeki yüksek tepelerde yaşıyor. Peki oraya nasıl gideceğim? Az ileride sağ tarafta yaşlı bir adam bulacaksın. Ona benimle ve karınca kralla tanıştığını söyle. O sana prensesi bulman için gerekli her şeyi verecek. Dinle. Görevini tamamlaman için bana ihtiyacın olacak. Tek yapman gereken ağaçlara beni aradığını söylemek. Hepsi bu. Ben sana geleceğim. Yine kafası karışan prens, kaplana teşekkür edip yaşlı adamı aramaya koyulmuş. Tam da kaplanın dediği gibi... Yaşlı adam önünde bir yatakla bir ağacın altında duruyormuş. Prens Adam ona kaplanla ve karınca kralla tanıştığını anlatınca, yaşlı adam prensin gözlerine bakıp gülmüş. Aaa! Efsane gerçek! İşte al bu yatağı. Bu sihirli bir yataktır. Bunun üzerine yatıp gideceğin yeri söyle. İstediğin her yere götürür seni. Bu taş kaseyi de al. Bu kase sana her istediğinde su verecek. Prenses Lalo'nu bulmak için bunlara ihtiyacın olacak. Prens atını yaşlı adama bırakıp taş kase ve sihirli yatakla birlikte uçarak uzaklaşmış. Yatak prensi Prenses Lalo'nun krallığına getirmiş. Hava karanlıkmış ve prens de ertesi sabah saraya gitmeden önce dinlenecek bir yer arıyormuş. Sonra bir anda bir ses duymuş. Ah, ah, yürüyemiyorum. Ah, efendim iyi misiniz? Ee, bacaklarımı incittim. Buradan uzaklarda yaşıyorum. Yürüyemiyorum ve ayrıca çok susadım. Prens hemen taş kaseden su dilemiş ve bu suyu yaşlı adama içirmiş. Sonra da yaşlı adamı evine kadar götürmüş. Teşekkür ederim evladım. Bekle. Sen buralı değilsin. Kimsin sen? Benim ismim Edim. Buraya geliş sebebim... Prenses Lalun. Prenses Lalun? Ah, nereden bildiniz? İlk gelen sen değilsin ki. Birçok kişi şansını denemek istedi ve hepsi de başarısız oldu. Bu insanlardan bıkan kral, yabancıların krallığa girişini yasakladı. Yabancılara evimize açmamız yasak. Seni bir saatliğine bile içeri alamam. Anlıyorum efendim. Başınızı asla derde sokmayacağım. Hemen gideceğim. Prens tam gidecekken camdan içeriye parlak bir ışık girmiş. Tüm kasaba adeta yıldızlar yeryüzüne inmiş gibi aydınlanmış. Prens acele çıkmış. Yaşlı adamın evi saraya daha yakın olduğundan Adam olanı biteni rahatlıkla görebiliyormuş. Beyaz bir elbise giymiş, güzel bir kadın çatıya inmiş. Çok temiz ve ışıl ışıl bir görüntüsü varmış. Kadın gözlerini açmış ve prensi görmüş. İlk görüşte aşık olup birbirlerinin gözlerinin içine baka kalmışlar. Ama bir süre sonra kadın ne yazık ki gözlerini kapatıp çatıya oturmuş. Prens Adam gözlerini açıp ona baksın istemiş ama kadın açmamış. Gözlerini bir daha açamaz. İçeri gel evladım. Kim o? Niye gözlerini açmıyor? Peki niye öyle üzgün görünüyordu? Ah, o senin aradığın prenses. Üzgün çünkü efsanenin gerçekleşmesini bekliyor. Herkesin bahsettiği bu efsane nedir acaba? Prenses Lalun sıradan bir prenses değil. ''Bu krallıkta neden hiç ışık yok biliyor musun?'' ''Çünkü Prenses Lalun bütün kasabayı gece yarısına kadar aydınlatıyor.'' ''O doğduğunda o kadar güzelmiş ki bir peri aydan bile daha çok parlasın diye onu kutsamış.'' ''Her gece yeri göğü aydınlatıyor.'' ''Ama bu lütuf onun kederi oldu.'' Birçok adam krallığımıza saldırıp onu bizden almaya çalıştı. Peri yalnızca üç görevi tamamlayan kişinin prensesle evlenebileceğini söyledi. Peki nedir bu üç görev? İlki bir gecede 35 kilo hardal tohumunun yağını çıkarmak. İkincisi, aynı anda iki iblisle savaşmak ve üçüncüsü de en yüksek tepedeki davulu çalmak. Yalnız bu tepe öyle yüksekte ki neredeyse cennete uzanıyor. Dur bir saniye. Bir karınca ordusu 35 kilo hardal tohumunu rahatlıkla ezebilir. Kaplan ve ben aynı anda iki iblisle savaşabiliriz ve... En yüksek tepedeki davul içinde sihirli yatağımı kullanabilirim. Prens kararını vermiş. Ağaçlar ve karıncalar aracılığıyla yeni dostlarına bir mesaj gönderdikten sonra... ...krallığın muhafızlarına teslim olacakmış. Bunun yaşlı adamın başını derde sokmadan prensesi görmenin tek yolu olduğunu biliyormuş. Prens saraya girince... Prenses Lalun'u görmüş. Geçen gece olduğu gibi Lalun parlamıyormuş ama yine de çok güzelmiş. Bu krallığa ne cüretle girersin? Adını bile bilmek istemiyorum. Onu hemen zindanlara atın. Hayır, durun. Baba, ben bu yabancıya aşık oldum ve senin de iznin olursa Onunla evlenmek istiyorum. Tabii eğer o da isterse. Evet, evet. Kesinlikle binlerce kez evet. Ama onun kim olduğunu bilmiyoruz bile. Böldüğüm için özür dilerim majesteleri. Ama ben bir prensim. Amber Town Prensi. Benim kızımla öylece evlenemezsin. Üç görevi tamamlaman gerekiyor. Efsaneyi biliyorum majesteleri. Sevdiğim kadınla evlenmek için istediğiniz yüz görevi bile tamamlamaya razıyım. Prens, kralın kendine açıkladığı ilk görevi gülerek kabul etmiş. Tonlarca yağ ile geri dönmek üzere söz vererek saraydan ayrılmış. O gece misafirhaneye prensin ziyaretçileri gelmiş. Karınca kral ve onun karınca ordusu. Tüm karıncalar işe koyulmuş ve sabaha dek tüm çekirdekler ezilmiş. Ve yağ da saraya getirilmiş. Şaşıran kral, belki de kızının evleneceği adam budur diye düşünüp biraz umutlanmış ve bir sonraki görevi açıklamış. O gün öğleden sonra prens ve iki iblis arasında bir karşılaşma gerçekleşmiş. Ancak Prens siringe yalnız değil, arkadaşı kaplanla birlikte girmiş. Birlikte iki iblisi de yenmişler. Kaplan, prensin önünde eğilerek selam vermiş ve gitmiş. Müstakbel damadıyla gurur duyan kral, ona bir sonraki görevini açıklamış. Ama en yüksek tepede evladım, oraya nasıl çıkacaksın? Merak etmeyin majesteleri, bana bir şey olmaz. Adam yatağını getirip herkesin önünde üzerine yatmış. Herkes arkasından el sallarken o da uçup havalanmış. Fakat saatler geçtikten sonra hala prensden ses seda yokmuş. Tüm halk endişelenmeye başlamışken gökyüzünden yüksek bir ses geldi. Adeta bir şimşek gibi davulun sesiymiş bu. Prens dağın zirvesine ulaşıp davulu çalmış. Birkaç saat içinde de sihirli yatağıyla geri dönmüş. Tüm saray yeni prenslerini alkışlarla karşılamışlar. Efsane gerçekleşti. Sen gerçekten de cesaretli ve temiz kalpli bir adamsın. Kızımla evlenmene müsaade ediyorum. Mutluluklar dilerim. Bu güzel prensesle evlenmek benim için bir onurdur efendim. Böylelikle prens, hayatının aşkı prenses Lalon'la evlenebilmek için... Cesaret ve cömertlik göstermiş. İkisi birlikte Kehribar Köyü aşk ve cesaret de yönetmişler ve sonsuza dek mutlu yaşamışlar.